Bir derse bitirmeye çalıştık ama önemli olduğu için uzadı demek ki Bugün inşallah rububiyet dersini bitiririz. Tevhid dedik nedir? Allah'a imanın şartının olması olmazıdır. Allah'a iman, imanın birinci rüknüdür, asasıdır. En önemli esasidir, lübbüdür, özüdür. İyidir Allah'a iman, üç tevhidi, yerine getirmemiz lazım. Üç tevhid nedir? Rububiyet, üluhiyet isim, sıfat tevhididir. Rububiyet tevhid nedir dedik? Tanımı nedir? Özetçe alimler demişler ki Allah'ın bütün fiillerini fiillerinde Rabbil alemini tevhid etmektir. Yani Allah sadece rızık verir, Allah hayat verir, Allah yağmur yağdırır, rızk Allah verir. Bunlarda şirk koşmasak nedir? Rububiyet tevhid. Bunu biz bayağı açıkladık. Ama rububiyet çok kapsamlıdır. Aslında rububiyet, üluhiyet, isim, sifat, tevhid, aynen tevhid olduğu için iç içedir. Ama alimler anlaşılsın diye dedikçe üçe ayırmışlar bunu. Bazıları da ikiye ayırmış. Rububiyet dedin isim, sifat teyisine dahildir. Çünkü Allah-u Teala'nın tespitidir. Üluhiyet dedin kulun fiiliyle Allah'a Tevhid etmektir. Allah'ı tevhid etmektir. Şimdi biz Allah'ı Subhanahu ve teala'yı kendi fiilleriyle tevhid edeceğiz. Yani Allah'ı Allahu teala neyi yapabilir? Allah her şeye kadirdir. O zaman her şeyde Allahu teala'ya Allah'ın yaptığı işlerde Allah'a ortak koşmasak biz rububiyet tevhidini yerine getirmiştik. Anlaşıldı mı? O kadar basit. Yani yağmuru kim yağdırabilir? Sadece Allah başkası yaptırabilir desen ne olur? Şirk koşmuş olur. Tevhid ne oldu? Bozuldu. Rızkı kim verir? Allah. Başkası da verebilir. Tevhid bozuldu. Ölümü kim verebilir? Sadece Allah. Başkası da inansan ne olur? Kimse de kula yardım edebilir? Zor da kaldı, darda kaldı Allah. Başkası yardım etse desen ne olur? Ha? Şirk koşmuş oldu. Bozuldu. Tevhid bozuldu. Allah-u Teala'yı teklememiz rububiyetten oldu, şirk koşuldu. Bozuldu. Bunu bozmamak için ne yapacağız? allah Teala'yı bütün fiillerinde tekleyeceğiz. Yani bütün Allah'ın yaptığı işlerde tektir, ortağı yoktur. La şerikada. Niddi yoktur. O işi de Allah'tan başka kimse yapamaz. Tevhid budur. Sadece allah Teala yapabilir. Burada tevhid ettik biz. Şimdi bir şey kaldı. Eğer bu tevhid bu kadar önemliyse tevhidin özüdür demek için. Hakikaten öyledir. Biz ne dedik? Tevhidler birbirine bağlıdır. Üluhiyetin içine isim, sıfatlar gider. Bu çizsinde içine üluhiyet de girer. Ama alimler ay ayrılmış bunu biz anlayalım diye. Yoksa bu hepsi tevhid aynendir. Ondan dolayı alimlerin bir ibararı, ibaraları var. Diyorlar tevhidul rububiyye mustelzimun tevhidul üluhiyye. Litevhidul Rububiyet Rububiyyet tevhidi üluhiyet tevhidini gerektirir. Çünkü bu tabandır. Kaidedir, esastir, temeldir. O bir tevhidler bunun üzerine amel olur. O da nedir? Eğer sen tek ilah benim rızkımı veriyor. O beni yaratıyor. O beni hayat veriyor. O beni öldürebiliyor. Ortak olmadan. O bana yağmuru indiriyor. O beni hayatı vermiş. O beni havayı vermiş. Teneffüs ediyoruz. O bana bu evreni yaratmış. Öyle bir ilahı ilaha tapsan. Öyle bir ilaha inansan. Böyle bir ilaha da tapman lazım. Anlamı budur bu kaidenin. İluhiyet rububiyet tevhidi üluhiyeti gerektiren bir tevhiddir. Yani bir tane üluhiyete inansa e pardon rububiyete inansa muhakkak otomatik olarak üluhiyete de ne yapması lazım? İnanması lazım. Rububiyete inandın otomatik olarak üluhiyete inanman lazım. Bir tane diyor ki ben rububiyette allah Teala'ya şık koşmıyorum. Ama üluhiyette koşuyorum. Bu dengesizlik oldu. Hiç olmaz imkanı yoktur. Neden olmaz? Çünkü tek Allah yaratıyor, tek Allah rızık veriyor, her şey tek Allah'ın elindedir, sen buna nasıl ortak koşuyorsun? Başkasını niye gönderiyorsun? Gönderilir mi? Gönderilmez. Ondan dolayı rububiyet önemli meseledir. Rububiyet tevhidini elde ettik, bütün tevhidler buna bağlıdır. İşte ayet-i kerimede en'am suresi 102. ayette "Velikumullahu rabbukum. La ilahe illahu haliku, kulli şey'in fa'buduhu." diyor ki O rabbinizdir sizin. Hangi "La ilahe illahu"? O rabbinizdir ki ondan başka bir ilah yoktur. Haliqu kulli şey. Her şeyi de O yaratmıştır. Demek ki bağlıdır birbirine. Eğer her şeyi O yaratmış, her şey O'nun elindedir, cennet, cehennem O'nun elindedir, başkasına ibadet etmek nedir? Abestir. Ondan sonra ayetin devamında ne diyor? فَعْبُدُوا. Ona tek ibadet edin. Başkalarına ibadet etmeyin. Başkalarına ibadeti serf ne olur? Ha? Tevhid bozulur, şirk olur, yerin cehennem olur. Ve huve ala kulli şeyin Vekil. Allah da her şeye vakildir, Cevildir. Her şey Allah'ın elindedir. Bu evren her şey Allah'tan Allah'la başlar, Allah'la biter. Başka bir meselesi yoktur bu işin. Evet. Bir diğer ayette Bakara surasında 21. ayette 21. 22. Ya eyyuhannes Ey oğulları. Bak burada her çeşe hitaptır. Kimin aklı var? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ demedi. يَا اَيُّهَا النَّاسِ Ey insanoğulları! Ey insanlar! Bütün insaniyete hitaptır. اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize ibadet edin. Übudu, ibadet edin. رَبَّكُمْ رَبِّنِزَ rabbinize. rabbinize ibadet edin. Rabb nedir dedik? Bizi yaratan. Rabbin tanımı nedir dedik? İdareci. Bu dünyayı kim idare ediyor? Rabbil Alim. Kim rızkını verir Rabbel? İbdu Rabbuk. Tek ona ibadet et. Sonra Rabbin sıfatını veriyor. Ellezî halakakum ve'llezîne min qablikum. Min qablikum. Sizi yarattı ve sizden öncekileri yaratmış. Le'allekum <gülüyor> taqtun. Ey Allahu Teala'ya ibadet etseniz tek siz takva ehlesi takva ehli olursunuz. Evet. Sonra bir de diyor hatırlatır bize bu Rabbin görevini. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Yeri sizin için bak nasıl yaratmış. İçinde yürüyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, ekine içiyorsunuz, dümdüz he? Sanki yatak cibidir. Yer bizim için çok kolaydır. Ama hakikatte yer yuvarlaktır. Ama bizim için sanki bela hoş görünüyor. sema <gülüyor> بِنَاً bu havayı da üzerimizde tavan gibi tutmuş Rabbil Alem, süslemiş, yıldızlar, gezegenler ve en zelmine semaime yağmuru kim indirdi asmandan suyu? Yağmur suyu olmase insan ölür. Her şey yağmur suyuna bağlıdır. Her şey yer üzerinde yağmur suyuna bağlıdır. Irmaklar, gözlüler, nehirler nereden çıkıyor? Yağmur suyundan. Yağmur suyu yerin altına anır, gözler olur, ırmaklar olur. Nehirler karda, dağdaki eriyen kardan oluyor. E budur. Yağmur suyu olmasa biz deniz suyu içemeyiz, ölürüz. Düşünün diyor. Bu Rabbinizdir sizin. Fa ehrece bihi mine thamarati rızkan lakum. O yağmur suyundan da meyveler çıkıyor. Sen bakın yağmur suyu olmasın meyve çıkartabilir misin? Ki yerin üçte, e, dörtte üçü nedir? Denizdir. Al bakın denizden sen su yapabilir misin? Ha teknoloji ilerlemiş. Bir de su yapıyorlar ama iç, içmeye zor. Teklif olmaz. imkanı yoktur. Deniz suyundan sen şeye verirsin. Evet. Fela tej'alû lillâhî endâden ve entum te'alemûn. İşte bu Rabbinize bu Rabbiniz ki sizi yaratmıştır. He? Bu Rabbiniz, bu zarar nimet yeri yurdu filan Rabbe ortak koşmayın. Ve entum ta'lemun her insan oğlu bilir Rabbin ortak koşarçan. Şirk koşarçan biliyor Allah Teala hak etmemiş bir şirk. Bir miskal zerre akıl var ise insan oğlunda nasıl ortak koşar rabb alemine? Bilir. Bu Bakara suresidir. Rahat suresi 6. ayet. Allah Subhanahu ve teala orada da şöyle buyuruyor. Kul marrabbus semavati vel ard. Desen olara ki müşrikler ortak koşuyorlar. Kuffarı Kureyş ortak koşuyorlar. De olara kim yerin gögün Rabbidir? Sonralara. Bak ne derler sana. "Kulillahu. illahu. Derler sana Allah'tır. Kul efet Kul efetet e min ondan başkalarına tapıyorsunuz. Ondan başka yardımcı alıyorsunuz. Eğer yerin göğün sahibi olsa, la yamliku li anfusihim naf'an ve la darrâ. o velileri siz alıyorsunuz kendinlerinize. O yen put olsun, yen insan olsun, yen cin olsun, ha? Onlar Size bir faydaları var mı? Kendilerine bir faydaları var mı? Yok mu? Ne kendilerine bir faydaları var, ne size bir faydaları olur, ne bir zerarları olur. قُلْ هَلْ يَسْتَوِّ الْاَعْمَى <gül> وَالْبَصِيرُ Deolara, çordan, dünyanın aydınlığını gören aynen olur mu? Bir tane çordur, Allah'ın bu nimetlerini, Allah'ın bu azamatını görmüyor. Çordan, çözü açuk aynen olur mu? Cören aynen olur mu? Emhel emhel testeviz zulümatü ve nur. Karanlıktan aydınlıkta eşit olur mu? Allah Teala burada örnek veriyor. İşte bunlar eşittekiler diyor. Beyinlerini çalıştırmıyorlar. peç Allah bizi yaratmış ama başkalarına yardım istiyorsun. En cealü lillahi şürekâ'e khalekû ke khalqihî feteşâbehel halku aleyhim Kulillahu halikun haliku kulli şeyin ve hu ve hu'l vahidul bunlar ne oldular? karıştırdılar. Zennettiler Allahu Teala yarattığıdan onların yarattığı aynen olmaz. Ne yaptılar? Allah Teala diyor ki de olara Allah her şeyi yaratmıştır. O da vahidul kahhardır. Tektir. Kahhar nedir? Her şeyi yok edebilir. Değil mi? Her şeyin üzerinde hakimdir. Evrende var mı rabb Alim'in üzerine? Yoktur. Evet, bu ayetler aslında çoktur. E, Nemil Neml aynen diyor kulillâhumme kul kul 'ala ve selâmün alâ ibâdihi lezîllezîne istefa. Allahu hayrun em yuş Orada da soruyor. Diyor ki Allah Subhanahu ve teala sorulardan e, Allah teala yeri göcü yarattı, samadan indirdi, e, Allah'tan e, irmakları aktırdı. Uzundur. Aynen. Ondan sonra diyor Allah'tan başka ilah var mı? He? Ayet'in sonunda diyor. Soruyor. Allah'tan başka ilah var mı? İlah nedir? Tapılı, çime tapıyorsun o senin ilahındır Allah'tan başka tapılan ha, ibadeti hak eden var mı He? yok ise eğer var ise tabi onlar yok diyorlar ama yapıyorlar o zaman yapıyorlar ne diyorlar biz bu butlara Rabbim, bunlar bizim Rabbimiz değil bunlara biz tapıyoruz bunlar bizi Allah'a bir vasitadır ulaştırıyor bu putlar kul هَتُوْ بُرْحَانِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ Getirin delilinizi eğer siz doğrucuysanız. Bunlar nasıl size için vasıtadılar? Nereden vasıt oldular? Bularız? Yoktur. Akıl mantıktan vasıt olmuş. Ne diyorlar? İşte biz aciz kullarız. Allahu Teala'ya ibadet direk edemeyiz. Bunlar isteriz. Bunlar da putlar da nedir? Aslında salih insanların zamboludur. Hz. Nuh zamanından put olarak Yarımada'ya gelmiştir. Nereden geldi? Rumlardan geldi. Şam'dan geldi. Rumlardan geldi. Veseniyet ibadeti geldi nereye? Şeye. E, e, Yarımada'ya. Yarımada'da aslında ne vardır? Tevhid dini vardır. Kimin dini? Hz. İsmail'in dini, Hz. İbrahim'in dinidir. Milleti İbrahim İbrahim aleyhissalatu vesselam peygamberimizin dedesidir. Resulullah celdi o milleti tazeledi. Çünkü o millet şirk olmuş üzerine. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ana dağvetü İbrahim. Ben İbrahim'in davetini davetiyim, onun uzantısıyım. Onun tamamlayıcıyım ve sonuyum. İşte o putlara dua ediyoruz sonbelik olarak bizi allah Teala'ya ulaştırsın. E bir günde de Müslümanlar yapıyorlar kabirlerden gidip istiyorlar diyorsun kabrin elinde mi yok kabrin elinde de ama kabir velidir kabirde diridir. Allah Teala'ya rica eder Allah Teala bize verir haşa ve kerf tam şirkin kendisidir aynen onlar puta bular kabre ama kabrin önünde de gitsen bu şirktir tevhidi bozar ama kabrin önünde geçsen ya Rabbi bu salih kul hatı için he? bu salih kul hatri için benim yüzüme bak desen benim bu tevhidi zedeler. Bozmaz zedeler onu. İnansan bozar. Allahu u Teala'ya da kıyas edemezsin. Ben patrona gidip amcasının oğlunu götürüp törpül yapmıyorum. Bu Rabbil Alemin'dir. Rabbil Alemin'in yanında kimin yanında törpül yapılır? Kim hakka göz yumacaktır? Ben kriterler koymuşum. Şirketime sadece bu şartlarda insan kabul ediyorum. Eyidir. Bir tane çok sevdiğim bir arkadaş, bir akrabasını getirdi ya buna göz yum diyecek. Bunu kabul ettim. Ben de ne yapacağım? O adamı kıramadım. Kabul ettim. Ne oldu? Ne oldu? Hakk'a göz yumdum değil mi? Bu kıyastır yapıyorlar. Âleminle patronların dünyadaki şey bu. En batıl keş budur. Allah kuruşun buna inanan da ne olur müşrik olur. Zumar surat 38. ayet de ve in se'al ta hum semawati vel ard. Sorsan onlardan yeri göğü kim yarattı? Leyekulun Allah diyorlar Allah yarattı. Kul eferaytum ma ted'un min dunihi? De olarak Allah yarattı da eyvallah. Siz görüyor musunuz ne de kime çağırıyorsunuz? Darda kaldığınız kimi çağırıyorsunuz? ve ibadet ediyorsunuz daha sonra diyor ki de olarak in ara deni Allahu bir durrin Eğer bana Allah bizlere liste severizhelhun ne karşışifat tu durrin durrit olan edebilirler işi şey yaptılar o ara deni bir rahmetinhelhunle mumsikatı rahmet iyi Allah bir rahmet, bir hayır istese kula. Bunlar sizin ibadet ettiğiniz onu tutabilirdi. Tutamaz. De olara ey Muhammed, elçim. Tevhidi ilan et onlara. Nedir tevhid? Kul hasbi Allahu aleyhi yetevakkelil mutevakkilin. De ilan et tevhidin. Bana Allah yeter. Ha? Allah'a tevekkül edenler de tevekkül eder. Yani muvahhidler tevekkül eder. İşte bu nedir arkadaşlar? Tevhid rububiyet, Eğer hakiki rububiyete inanıyorsak öluhiyette rububiyete bağlıdır. Böyle bir azim Rabb her şey onun elindedir. Bir evren onun elindedir. Ne hak etmiş? Hakiki ilah olacak. İlah nedir? Yani bütün ibadetlerimizi sadece ona yönlendireceğiz. Şirk koşmayacağız. Evet. Şimdi bu bu rububiyeti bildik. Bir de rububiyeti bozan şeylere bakalım. Rububiyeti neler bozar? Rububiyeti bozan şeyler arkadaşlar çoktur. Rububiyet dedik nedir? Teç Allah Subhanehu ve Teala ibadet edeceğiz. Allahu Teala'ya teç ibadet edeceğiz. İbadet ettik yani o, o o Rabb'a ibadet ediyoruz. O her şeye kadir amellerimizde, ibadetlerimizde tek ona gider. Rububiyetin tanımının özeti nedir? Allah'ın yapabilecek fiiller de ortak koşmamaktır. Bu rububiyet. Bunu bozan bir sürü şeyler var. Bunu bozan bir sürü ameller var. İster itikattan, ister kavlden, ister fiilden bu rububiyeti ne yaparız? Bozabiliriz. Yani bir itikattan kalbimde geçer, o rububiyeti bozar. Yem çözden bir şey diyelim, o rububiyeti bozar. Yem fiilden bir şey yaparım, o rububiyeti bozar. Bunlara şimdi bakacağız. Yani diyor ki, kim Fir'an gibi iddi etse rububiyet nedir? Rububiyeti bozan şeylerdir. Ne dedi? Ben sizin rabbiniz. Allah'ın özel bir özelliğini kendine nispet etti. Ne oldu rububiyat? Bozuldu. İşte bunun gibi eğer bir deneyi iddia etse Allah'tan başka bir ilah var. Allah'tan başka bir yaratan var. Nedir? Rububiyet bozuldu. Yani de Allah'tan başka Allah'tan aynen bir Rab var. Eşittir, denktir. Yani Allah'ın, Allahu Teala'nın bazı fiillerini bazı insanlar var, bazı mahluklar var yapabilirler. Bu ne oldu? Bu da şirk oldu. Bunlar hepsi şirktir. Eğer bunun üzerine ölse insan Allah kulusun ebedi cehennemi boyar. Çünkü Allah Subhanahu ve teala Nisa 48. ayette şöyle buyuruyor. İnnallaha <tihazı> lâ yeğfiru en yüşrekev bihi ve yeğfiru mâ dûne dâlike limen yeşe' وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَٓا اِذْمًا عَظ۪يمًا allah Teala her şeyi affeder. Sadece şirki affetmez. Dağlarca günahla gel, şirk koşma, affedersin. Ama şirk koştun, hiç affetmez. Yer üzerinde bütün camileri sen inşa et. Bütün mushafları sen bas. Başını sücdeden kaldırma. Şirk koş Allah'a, Allah seni affet. On üç arkadaşlar şirk önemli meseledir. Bir diğer ayette aynen eee İnne Allah la yaghfiru en yushrak bihi ve yaghfiru ma dunen zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Kim Allah'a ortak koştu? <gülüyor> dalla dalalan ba'ida. Ne oldu? Sırat-ı müstakimden çok uzağa gitti. Sırat-ı müstakim nereye bizi cennete. O bir tarafında nedir? Çok uzak. Cehennem. Yani cehenneme Bir diğer ayette de Allah Subhanahu wa Teala zumar şurasında "Ve laqad uhyey ve laqad ohayna ileyke ve ila'llezine min qablika. Len eshrekte leyahb la yahbıt. diyor ki sana ey sana ve senden önceki bütün elçilere, bütün seçkin kullara, bütün peygamberlere vahyettik. Ne dedik? Eğer şirk koşsanız bütün amelleriniz boşa çıkar. Bak peygamberler bile şirk koşsa amelleri boşa çıkar. Şirk koşmaz. İmkanı yoktu, Şirk koşmadılar. Bütün peygamberlerin sonu geldi, dünya bitti, şirk koşulmadı. Anlatabildim mi? Peygamberler koşmaz. İhtimalidir bu eğer peygamberler koşsa yani kovl belagatli olsun diye belik olsun, vurgulu olsun ne yapıyor allah Teala? Peygamberler koşsa bile amelimcide. gider. Deme ya, bu acaba çok salihtir, çok dindardır, çok herkiratı khir var, Evliya Allah'tır filandır. Bu ölçü değil. Ölçü nedir? Tevhid ediyor mu yoksa şirk koşuyor? Tevhid ediyorsa bir günahkar günah işlese bile Ehli tevhidi ise deriz, bu cehenneme girer, bir müddet sonra çıkar. O tevhidi onu çıkartır. Bir miskali zerre tevhidi var ise o ateşe ziddir. Ateşte kalmaz. Muhakkak ondan onu çıkar, kurtarır onu. Ama ne kadar salih ameli var ise bir nokta şirki var ise ateş onu vazgeçmez. Onu. Bırakmaz onu. Ne kadar tehlikeli. Onun için bizi hocaların cübbesi sarığı aldatmasın ameller, şirk, tevhid mi? O önemlidir. Bir ayette de, innehu men yuşrik billahi fekat harramallahu aleyhi cenne ve ma'vahu naru ve ma'lil zalimine min ansar. Bu da ma'yı atmış ki, diyor ki, kim şirk koştu Allahu u Teala'ya, kim şirk koştu Allahu u Teala'ya, allah -u Teala cenneti ona haram kılmıştır. Ebedi olarak da yeri nedir? Ataştadır. Onun için şirk, rububiyet ve tevhidin mesela nedir? He? Şirk hoştun bitti. Kehf suresinde "Fe men kana yarju liqa'a rabbihi faly'amel amalan salihan ve la yushriku ve la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Kim Allah'ı kavuşmasına umid ediyorsa, yani çaba gösteriyorsa, yani istiyorsa, yani arz ediyorsa Allah'tan ebedi olarak kavuşsun ne yapacaktır? Allah'a ibadetinde şirk koşmayacaktır. Şirk koştun, işin bitti. Rububiyette de şirk koştun çünkü şirk en büyük günahlerdendir. Luqman-ı Hakim ne dedi? Ayette geçtiği gibi 13. Şirk ee, Luqman surasında 13. ayette oğluna nasihat ederken Allah Teala onun dilinden bize ne veriyor? Öhüd veriyor. Ve iz kale li ibnihi oğluna dedi ki ve huve ya'idhu ve az nasihat ed ederken ya bu ney? Ey oğul la tuşrik billah Allah'a şirk koşma. Ortak koşma. Hiçbir şekilde inneşşirke lezulmun azim Şirk en büyük zulümdür. En büyük zulümde neredir? Seni cehenneme götürür. Evet, onun için tevhid rububiyete bozan şeylerden birisi nedir? Şirktir. Şirk koştuk, ne olur? Tevhid rububiyetimiz bozulur. Şirk koşmayacağız. Hiçbir şekilde Allahu Teala'ya şirk koşmayacağız. Allahu Teala'nın yapa, yapabilecek fiilleri başkasına nispet etmeyeceğiz. Evet, Şimdi burada bazı örnekler var. Kitab-ı İman'ın son bölümünde bu örnekler var. Burada sen e, okuyalım mı yoksa gerek yoktrayı? Oku benim tek tek olarak. Kuliyet tevhidinde şirke düşmenin bazı örnekleri şunlardır. Yaratmak, rızık ve hayat vermek, öldürmek ve yönetmekte Allah'ın ortağı olduğuna inanmak. Yani ne de or Allah'ın ortağı var. Ortak nedir? He? şerik ortak şirk şerikten alınmış ortak koşacaksın Allah'ta. ortak nedir? evet bu dükkanda içi kişi ortaktır bugün bu çiçisi bu çi şahıs dükkanı kurmuşlar çi şahıs dükkanın çarını e, paylaşıyorlar allah Teala ortağı var mı? haşa vakit onun için en büyük Örnek nedir? Rububiyeti bozan, Allah'a ortak koşmaktır. Ne de Allah'tan başka kim yaratabilir? Haşa kimse. rızıkı kim verir? Hayatı kim verir? Kim ölümü verir? Kim dünyayı yönetiyor? Allah-u Teala. Ortak koştun, bunlarda ne olur? Büyük şirke düşersin. Büyük şirke düştün ne olur? Rububiyet tevhidi bozulur. Rububiyet tevhidi bozuldu Ne olur? cennet seni haram kılınır. Cennet seni haram kılındı olur? Ebedi olarak ateştasın. Evet. İkinci, evrende Allah ile birlikte velilerin de tasarrufta bulunduğuna inanmak. Evrende veleyleri, Allah-u Teala'nın evliyaullahları var. Evet. Ehli sünnet itikadından ne inanmak lazım? Allah-u Teala'nın evliyaullahları var. Allah'ın has adamları var. Tabir caiz ise yani. Has adamları nedir? Sevcili kulları, muttekiler, enbiyeler, salihler, he? evliyavullahlar. Bunlar nedir? Allah-u Teala'ya ne kadar iyi. hastalar yok. Soydan, e, camallan, kemallan değil. Bunlar Allah'ın has adamı her çeşit olabilir. Aday açıktır. Allah'ın has adamı olmak için adaylık açıktır. Kim olabilir? Kim? Allah-u Teala hakkıyla Dave, da, e, ibadet ediyorsa allah Teala hakkıyla ibadet ediyorsa, şirk koşmuyorsa çaba gösteriyorsa Allah'ın has adamı olursa. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bu Allahlar yer üzerinde var, var. Bunlar nedir? Yer üzerinde Allah'ın sevcili kullarıdır. Bunlar çeramet de gösterirler. Çeramet nedir? O olağanüstü bir meseledir. Yani bir artı bir için Bizim imkanımız yoktur bunu yaparım ama bu gücümüzün üstünde bir meseledir. Keramat da gösterebilir. Ama bu Allah'lar dünyada tasarrufları yoktur. Yani bir tane Evliya Allah'tır Benim Ahmet hocam var, evliyaullah'tır. Keramat da gösteriyor. Anlatabildim mi? Keramet olan olağanüstü bir şeydir. İnsanoğlu yapamaz bunu ama bize Ahmet hocam gö gösteriyor. Şimdi bu Ahmed Hoca beni on tane adam tuttu döyecek bir sokakta. Ahmet Hoca de camisinde ibadet ediyor. Evliya Allah'tır. Bu Hoca'yı ben çağırsam bana gelebilir mi? Beni duyabilir mi? He? Duyamaz. Çünkü Ahmet Hoca camidedir. Aramızda mesafe var. Duyamaz. Onun için ben beni döyerken ben döyülürken beni kim kurtarabilir o zalimlerin elinden? Tek Allahu Teala. O zaman kimi çağıracağım Allah Teala. Allah Teala ayette ne diyor? Bu müşrikler var ya Mekke müşrikleri. Diyor ki denizde olarken fırtınaya kapılırken da ulla muhlisin din. Çağıracağız Allahu Teala'yı çağırırlar. Tek Allah'tan başka şur koşmazlar. olmaz. ki biz çıkalım senden başka kimse ibadet etmeyelim. Kurtar bizi. Allah Teala diyor kurtardık onları şey koşarlar. Işte. Demek ki Allah'tan başka sıkışsan kimse sana yardım edemez. Çünkü Ahmet Özde camide. Cev, cev telefonu da yoktur. Arasan da seni gelip kurtarana kadar adamlar seni için hallederler. Kim ani ulaşabilir sana? Ha? İyidir. Ahmet hoca evliya Allah'tır. Allah Teala ona bir cin yani bir keramet verdi. Dedi senin kulun Abdullah dayak yiyor. Yani senin telebendir çölen. Kul dediğimiz şey kulundan, telebe babinden. Senin teleben dayak yiyor orada. Ah git yetiş ona. Bu olabilir çeramat babinden. Evet olabilir. Ona ayan ol. Ama Ahmet Hoca benden uzak ise imkanı yoktur. Uçsun gelsin yanına. Yeni de imkanı yoktur. Oradan bir kuruşun atsın orada olara isabet etsin. Ki Kadir Geylani hazretlerine bir nisbet var. Bir telebesi Bürcün e, şey yapıyormuş. evde eline su dökülmüş, ebdes alıyormuş. Abdülkadir Geleni Hazretleri ebdes asnasında ayağını yakarken ayağındaki tahta ayakkabılarına ne diyorlar? Takun almış fırlatmış. Bu da acayip demiş yani. Sormamış yani adabından niye, niye fırlattın? Ciddi diyor görmedim nereye gitti. Bu ta seneler sonra gelmiş şeye. Memleketine dönmüş Hindistan'a işte bakmış bir gün ok, o tekunuya vitrinde, aa bunu ne getirdi bura demişler onun kız kardeşi demiş, bir adam geldi bana tecavüz ediyordu. O tekunuya geldi, adamın başına düştü, adamdan kurtardık. Bu şey yer üzerinde olmaz. Yani insan Allah akıl vermiş. Olsa ha, olabilir, Allah her şeye kadirdir diyebilirsin, beni süstürabilirsin, olabilir derim, her şeye kadirdir. Ama bu olsaydı peygamberlerde olurdur. Peygamberler yapmamıştır bir iş. Sahabeler yapmadılar. Hazreti Ömer yapmadı. Hazreti Ömer ne dedi? Ya Sariyel Cebel. Orada çaramettir. Onun sesi geldi ama bir maddi şey gitmez oraya. Anlatabildim mi? Gitse de Allah'ın emriyle gidebilir. Buna da bir şey demiyoruz. Ama buradan yola çıkarak her şeye kadirdiler olmaz. Olabilir. Allah subhanehu ve Teala Abdul Geylani Hazretleri'ne o da kaderdir. Kaldır bir şeyini, sanat, karışma, gerisini biz hallederiz. Bu da kerametdir olabilir. Ama buradan ne çıkartırız? Abdul Kadir Geylani Rabbi Alemin gibi istediği zamanda istediği adamı süstürür, istediği adamı eder. Bu tasarruftur. Evliyaullah'lar kâında, evrende tasarruf edemez. Hele ölmüşseler hiç edemezler. Yani şimdi Bablo Kadir Geylani Hazretleri Kaddise Sallahu Selu Azim canlidir. E şimdi ölmüş de diyorlar Kadir yetişebilir. Yani Ahmedül Rifaî, yani Ahmed el Bedevi ve hocalar yetişebilir. Kim böyle inansa Allah'a şirk koşmuş olur. Ehl-i Sünnet İtikadında. Bu arkadaşlar Ehl-i Sünnet itikadı deriz geçmeyelim. Bu dört imamın itikadıdır. 4 büyük muteber imamın itikadıdır dinin temelidir o dört imam. Dört imam demişler Allah'tan başkasından yardım istersen şirk koşarsın. Onun için dünyada veliler tasarruf etmez. Ha gelir dersin bana evliyaullahlar ne diler? Cennette haydiler. Rızıklandırıyorlar. Ayatta geçiyor. Ahyaun inde rabbihim yurzaqun. Rablerinin katında rızıklanıyorlar. Bak ayette diyor, diyor. Diyor ki zennetmeyin şehitler, veliler ölüdüler. Bunlar Allah yanında heydler. Ama diyor ayette ne diyor Allah yanında. Bizim yanımızda değil. Onlar Allah yanında heydler. Berzeh aleminde heydler. Rızıklandırıyorlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Cennete girmeden önce cenneti yaşıyorlar. Sonra da ebedi cennete girerler. Nasıl Fıran ayette diyor ki cennet, cennet, böğük azaba girmeden önce böyle azap yaşarsın. Berzak azabı, kabir azabı ondan sonra turuddûne ilâ şeddil adab. Sonra ümmetini, sene uyanları en şiddet çetin azaba götürürsün. Bunlar evliyaullahlardır, bu da evliya şeytandır, evliya el Burada bir soru var mı? Yoktur. Ama bu berzak alemin dedi. Yani bir tane ölse, peygamberler bile ölse yetişemezler dünyada tasarruf. Kim inansa dünyada bir şahıs ne kadar salih olsa velev ki o Muhammed Mustafa olsa sallallahu aleyhi ve sellem dünyada tasarruf eder, o şirk eder. Şirk koşar allah Teala. Rububiyetini, uluhi, her şeyi bozar. Tevhidi bozar. Allah'tan başka bu, bu, bu evrende kimsenin haddine yoktur. Ne yapsın? Tasarruf etsin. Her şey Allah'ın elinde de. Böyle inansan sen müvahidsin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dini getirdi. Asıl da bu dinle savaş etmek için, bunun karşıtı dinlerden savaş etmek için bir dini getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için nedir? Önemli olan tevhid. Allah'tan başka hiç kimse bu evrende tasarruf edemez. Evet insanın hayatı üzerinde Allah'ın dışında burçların, yıldızların bunların hareketlerinin ve yörüngelerinin de etkili olduğuna ve tasarrufta bulunduğuna inanmak. Yani adam diyor, yıldız yıldızlara bakıyorlar yani burçlara bakıyorlar senin burcun nedir diyor. Mesela aslan var değil mi? Akrab var. İşte senin burcun terazi var vesaire bunlar aslı yoktur, bunlar saçmadır caiz değil, İslamiyet'te haramdır bu burç senin burcun nedir bilmem nedir bu burca bakıyor işte sen bu burcdasın senin saadetin ebedidir sen hiç mutlu olamazsın sen vesaire burçtan şey çıkartma bu nedir? şirk allah Teala seni yaratmanınca levh-i mahfuzda yazmış onun içindir ananın karnında Allah'tan başka kimse bilemez ki. ne var? bu mutludur, mutlu değil Yok erkektir dişidir. Hayır. Bu mutludur, mutlu değil. Vahhittin müşriktir. Ya ehli cennettir yoksa ehli ataştır. Onun için yıldızlarla he çavukeblerle yıldızlara bakarak işte buradan filan çıkartmak nedir? Bu tevhid dinine karşıdır. Yani Allah'tan başka biz ne Teç Tek Allah yönetiyor. Yıldızlara inansan onun için Allah Teala diyor ki bazı kullarım bana çifrederler. Ne diyorlar? İşte yıldızlardan biz yağmur yağdı. Yıldızlara bakıyorlar falcılar gibi var ne diyorlar Allah müneccimler. müneccimler bakıyorlar filan yıldız filan yere geldi filan memnun oldu bugün de yağmur olacak. Yağmur yağarken desen ben işte bu müneccimin sözü doğru çıktı. Bu bu, bu yıldızların ilmiyle yağmur yağıldı. Şirk hoşmuş olur. İşte Allah Teala diyor ibadetin bana bunıdan şirk koşar. İşte bu e, şeydir. Burçlar bunlara inanmak nedir? Saçmalıktır. Tevhidin zıddıdır. Evet. Allah'tan başka yaratılmışın da yaratılmış hazır rızık verebileceğine, rızkına mani olabileceğine veya ona fayda veya zarar verebileceğine inanmak. Yani rızık dedik şimdiden nedir? Allahu u Teala seni Seni yarat, yaratmadan önce, dünyayı, evreni yaratmadan önce allah Subhanahu Teala ne yapmış? He? Her insanı yaratmış, rızkını da yaz, yazmış. Ne zamana kadar? ölene kadar. Bu dünyayı yaratmadan önce bu dünyanın rızkını dünya bitene kadar yaratmıştır. Miskal-i yerinden oynamaz. Bu ilmun gayb'tir işte. Allah'ın genel ilmidir. Bunu kimse bilmez. Levhi mahfuz'a kimse Allah'tan başka ittila etmez. Ne melek ne peygamberler. Hiç kimse. Hatta Cibri'l aleyhisselam. Bilmez levhi mahfuz'da ne var. Allah rızkını vermiş. E i̇yidir bu Allah seni yaratmanın rızkını vermiş. He? He? Sen dersen vallahi ben patron benim rızkım veririm. Ne olur Allah'a şirk koşur. Biz ne dedik geçen der İster vermesin patron senin rızkın. Allah emretmiş o verecektir. Eğer patron seni işten çıkarsa o gelir anlamıçı Allah Teala orada o patrona izin vermemiş senin rızkını sebep olsun. Orada bitmiş. Başka patrona geçiyorsun yer değişiyorsun. İşte Hz. İbrahim'e Nemrut ne dedi Ben de öldürüp dirildim. Birini öldürdü, birine dedi geçsen serbest. Alimler diyorlar o ser, serbest diyene he? Allah Teala ölümünü yazmamış. Onu Nemrut'u konuşturdu serbest parayla. Onu öldürenler de onu dünyaya yaratmadan önce bu senaryo olmuştur. Nemrut onu öldürecekti. O aceli bitmişti orada. Saati gelmişti. Nemrut sadece sebepti. Rızıkta nedir? allah Teala ya yazmıştır. Rızkını bilmezsin. وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا تُعَدُونَ Rızkınız semâdedir. levh mahfuzdadır. Ne vaad olmuşsanız o gelir. Ne kadar çaba göstersem fazla kazanayım, kazanamazsın. Levh-i fazla. E ama sen diyor, hoca böyle diyorsun. Ben bak, çünkü fazla çalıştım, fazla kazanıyorum. İşte o fazla çalışman levh mahfuzda yazıldır arkadaş. Onun için zembilden inmez rızık. Çaba göstereceksin. Ya Allah Bismillah yola çıkacaksın sabahta, ha? Ya fetha, ya alim çıkacaksın yola, rızkını verdiyeceksin. Allah Teala rızkını verir. Sebep dünyasıdır. Sebep dünyasıdır. Sebep almak da Allah Teala seni yaratma önce bilir sebep alır seni, almaz. Her şey Allah Teala'nın elindedir. Onun için kim inansa. Allah'tan başka bir tane rızık veriyor Cafilodur. Ama adabı da nedir? Yok patrona dersin istersen verme. Bu da nedir? Adabından değil, değil mi? Dünya sebebin adabından değil. Sebebin de adabı var. Nedir sebebin adabı? Kriterlere uyacaksın. Kriterler nedir dünyada, evrende? İşte e, bir mesleğin olacak. Gideceksin işverenin yanına. E, saygıyla konuşacaksın. Şartlar var, anlaşacaksın, çıkarın gereği hepsini imza atacaksınız filan bu adabıdır. Ama adabını ayıran adam da oturur evde yan gelir, yatar, diğer Allah rızkım yazılmış aleh-i mehfuz'da ayağına gelir. Gelmez, acından ölürsün. Leh-i mehfuz'da da yazılmış bu Allah'ın fıtratına karşı gelmiş, acından ölür. Onun için tasavvufçunun bir salmış umuzuna asasını İçine de biraz şey koymuş bir parça ekmek. Gidiyorum. Yolda bir alim karşısına gel Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum Allah'ın evreninde çöllere deryağa. Eyvallah git. Bir şey demiyorum. Ama ne yiyeceksin bu çöldür önün? Ne içeceksin? He gülmüş demiş sen cahilsin. Nedir beni öğret cehaletim? Demiş bilmiyorsun sen Allah her çeşitini rızkını verir. Alime diyorum. Bilmiyorsun sen Allah her çeşitli rızkını verir. Evet rızkını verir ama sen ciddi bir rızkını koşturacaksın Allah Teala getirir. Bir artı bir içi sen koşturmanla o rızıkı gelmiyor. Sebepler dünyasıdır. Sen biraz hareket et Allah kolaylığı verir sen. O gider ne olur orada? Ölür söyle. Ölür. Mecburdur ölmeye. Allah-u Teala de ne yazar? Dünyayı önce biliyor bu fıtrata karşı gelmiş çölge ölecektir. Evet. Allah'tan başka birinin de gaybı bileceğine inanmak. Gayb için bilir dedi allah Teala. Allah'tan başka gayb bilen olur mu? Olmaz. Allah'tan başka bir tane gaybi biliyorsa desen ne olursun? Müşrik olursun. Ebedi cehennem. Gayb nedir? Bizim görmediğimiz. Şahada nedir? Alemul gayb görmediğimiz. Bizden mübehemdir Bilmiyoruz. Alemul şehada şahitlik. Şahadlatlılığı nedir? Gördüğümü diyeceğim. Ben şahidim bu meselede. Bu olayda şahidim. Beni şahit getirdiler mahkemeye. Nedir? Hakim bana sorar, Sen gördün mü nasıl oldu? Ben de gördüğümü anlatırım. Buna şahit diye. Biz neyi şehadet ediyoruz? Gördüğümüz. Bir evrende ne var? Bu alemul şehadet. Göremediğimiz gayb âlemidir. <gülüyor> Gaybi kim bilir? Allah Teala. Ama gayb nedir? Mutlak gayb. Nisbi gayb'ler var. Mesela bana göre hayiptir, Eyüp kardeşe göre gayb değil. Bana göre hayiptir, bu insana göre gayb değil. Yan bize göre insan oğluna gayptir, cinne gayb değil. Yani insan oğlunu cinle gaybdir, meleğe gayb değil. Bu nisbidir. Ama genel mutlak gıyıp Allah-u Teala beş var. Ne diyor? Nerede insan ölecek? Rızkı nöze olacak? Çocuk karnında ne olacaktır? Allah e, yani dedik, ananın karnında çocuk cennetli mi, cehennemli mi? Ne zaman yağmur inecek? Bir insan nerede ölecek bilmez. Bir yardım temud! Bu gıybin ana. Bunlardan bütün detaylar çıkacaktır. Gıyıp Cennet, cehennem nedir bizim için? Gaybdir. Ama bunu bir insan gördü. O da kimdir? Resulullah sellem. Resulullahçı gayb değil. Nisbi. Anlatabildim Ama ne zaman gördü? Allah istedi Resulullah, gördü. Ama genelde bizim için gaybdir. Bizim dinimiz gayb dinidir. Kim gayb'i iddia etse kafir olur. Anlatabildim Gayb'i iddia etmek kifirdir. İşte ben gayb'ten biliyorum. Eydir bir gün, mesela televizyonda çıkır e, hava şartlarına bakıyoruz diyor ki yarın yağmurludur. Bu gayb mi? Hayır. Bu ilimdir. İlim, dünya elimizde bir tepside gibidir. Cihazlar vasıtasıyla. Bulutlar Londra üzerinden geliyorlar. 24 saat sonra İstanbul'a ulaşır. Rüzgarın da yönü bellidir. Burada yağmur yağazattı. Yolda da geldikçe yakıyor. Bu gayb değil. Eskiden gaybiymiş belki. Eskiden mesela cinniler gelirmişler. Cinlinin imkanı var. Saniyelerce Londra'ya gider gelir. Hz. İbrahim'e ne dedi cin? Dedi, sen yerinden kalkmadan ben Belkis'in Yemen'den Yemen villesini, şatosunu getirdim Filistin'e. Anlatabildim mi? E ne dedi? Taht nedir? Taht şatosudur yani. Onun için Belkis girerken şatoya yer Suydur. Sanki suydur ama camdan aynacım bir şey. Maksat nedir? Şatrosunu getirir. Ka yerinden kalkmadan ne kadar? 20-25 dakikalık oturulmuş Hz. Süleyman makamında. Demek ki cinli gelir eskiden haber verilmiş. Bu gayb değil. Asıl gayb, gaybi iddiate etmek Yarın Abdülkadir ölür mü kalır mı? Bunu kim bilir? allah Teala bilir. Yarın Abdülkadir hasta olur mu olmaz mı? Bunu allah Teala bilir. Ha ben doktorum, Abdülkadir kardeşi çeşfettim, doktorum. Belirtileri var. Bu hastalık buna 6 ay sonra çıkacak. Çıktı gaybi bilirim değil. İlimdir. Aynen yağmur nasıl yağıyor? Bu ilimdir. Ama asıl gaybi iddia etmeler nedir? Gaybi iddia bellidir. Evet. Ondan sonra ne var? Allah'ın yarattıklarına hudud ettiğine ve O'nun her yerde olduğuna inanmak. Allah, burada ki şey var. Bir ölül meselesi var. bile Allah her yerdedir. Kim dese Allahu Teala zatiyle her yerdedir, Allah'a şirk koşmuş olur. Allah kurusun, çifre olur. Abu Hanife diyor ki, bir deneye sorsalar, Abu Hanife, İmam-ı Azam, Rahimeullah, diyor ki, bir deneye sorsalar, Rabbin nerededir? Dese bilmürüm, çafir olur. Çünkü o hanife diyor Rab'bin gelebileceksin semadadır. Halal <gülüyor> arş Arşin gene istewa etmişti. Ama ilmiyle Allah Teala her yerdedir. Hazırdır, nazırdır. Allah Teala ilmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. Ama zatıyla haşa ve kafa. Allah Teala her yerde olmaz. Allah Teala azizdir. Ama ilmiyle her yerdedir. Kendisi arşın üzerindedir. Bu evrende bir milimetre yerde, bir zerre kadar yerde bir şey ondan gizli değil. Bu mu iyidir yoksa kendisi her yerde dolaşın, için kontrol için haşa ve ker. Onun için Allah her yerde zatıyla desen, neudü billah insan şirketi şu Bir de hülül meselesi, buradan da hülül çıkmıştı. Işte. Allah her yerde hazırdır nazırdır, zatıyla hülül çıkmıştır. Hülül nedir? Her şeyde bu vücutta Allah-u allah Teala diyor ki, Adem'e rühümle nifledim. Ha? İşte ruh hülül etti her yere. Her şeyde Allah-u Teala'dır. Onun için zındıklar, hülül itikadını çıkartlar. Ehli tesavvufun da cahil kısmı buna kapıldı. Mansur-i Hallec de bunun başıdır. İbni Arabi de bunun uzmanıdır. İbn Arabi maruf, Sufi İbn Arabi, bunun uzmanıdır ama Mansur-i ondan önce olduğu için kellesini aldı. Halife, ne yapmış? Kapalı olarak paketlerde vermiş bu hülül akidesi. O ondan zındıktır. İbn-i Arabi. İbn Arabi. Nedir? Hülül meselesinde uzmandır. O da hülülü ikrar ediyor. Hülülü ikrar etmesi nedir? Allah her yerdedir diyor. Ben Allah-u Teala'yım diyor. Ha? Her şey Allah'tır. Hayvana bak Allah'tır. Zındıka bak Allah'tır. Puta bak Allah'tır. Her şey bevrende Allah'tır. Ölül itikadı asıl da Hind, Hind, Hindolardan gelendir. Hindolardan da asıl da Yunanlar almıştı. Böyle dolaşmış ehli zendekanın içinde. Ondan sonra paketi gelmiş Müslümanlar içine Müslümanlar da onu İslami bir kılıfa koymuşlar. Mansur-u Hallez ben ilan etti. Khalife <gülüyor> onun başını kesti. Ondan sonra en uzmanı bunun paketini koydu, kılıfını uydurdu islamiyette İbn-i Arabi'dir. Evet. Şifayı veya devayı doktordan bilmek veya kulun hayattaki başarısını onun zekasına, çalışma ve gayretine bağlamak. Yani ben gittim doktor, bana bir ilaç yazdı iyi oldu. Bu nedir? Doktor uzmandır, taşhis etti, ilaç da var, bu ilaç bunun içinde tecrübelerden bu bunu iyi eder, iyi etti beni. Ben desem doktor beni iyi etti, şirk koşarım. Ne derim? Allah beni iyi şifa verdi. Doktor sebeptir. Doktor iyi doktordur. Uzmandır. Gidin bu doktora. He? İşini çok güzel yapıyor. Güzel bir sebep oluyor. Bunları diyebilirim. Ama doktor bana şifayı verdi. Ne de olur? Şirk olur. Yine de bu ilaç. Bu ilacı alın. Bakın bu marka ilacı var ya. Bu birebirdir. Bu seni hemen iyi eder. Bu şirktir. Ne dersin? Bu ilaca iyidir. Allah'ın izniyle seni şifa verir. Anlatabildim? Eğer ilaca bağlasan şifanın çok cahiller var bizim. Bilmiyerek ne diyor? Bu doktorayıdır, Şifa var elinde. Hemen iyi diyor seni. İstese seni kurtarır. Doktor ne olur beni kurtar öleceğim diyor. Bu nedir? Allah kursun şirktir. Velev laf gereği ağzımız öğrenmiş ama bu şirktir. Dikkat etmemiz lazım. Bir de zeka. Ben çok zekiyim. Hiç sırtım yere gelmez ticarette kazanırım, intihanda başarı geçerim. Ben zekamdan dolayı kazanırım desen şirk koşarsın. O zekayı kim vermiş sana? Ha? Başarı Allah'tandır. Bu zeka bir vesiledir. Sebeptir. Allah vermiş. Zekayı her keşe vermiş. Eşit dağıtmış. Ben iyi çalıştırırım sen çalıştırmıyorsun. Sen zekalısın o geri zekalıdır. Neyle ne oluyor? Ha? Beyin hücreleri aynendir. Ama ben çocukluktan kullanıyorum, biricim kullanıyor, anam babamının bunun çökenine haram koymamış, değil mi? Hücrelerini çocukluktan fıtratını güzel kullanmış, bu hücreler tevhidde çalışıyor, e zeki oluyor. Ha çafirde de olabilir. Çafir de Allah Teala diyor, Allah'ın nimeti her şeye eşittir. Çafire de verir. Çafir de bu dünyayı için istesin Allah verir ona bu dünyayı. Ama o bir dünya oldu. Evet kanun koyma ve yasama hakkının mahluka ait olduğuna inanmak. Bunlar insanların malları, ırz ve namusları üzerinde hüküm koyan sistemlerdir. Ve imana aykırı olup onu yok eden diğer itikatlar inançlar. Evet. Yani, inil hükmü illa lillah. Hüküm nedir? Ayette geçtik. Allah-u Başkası hüküm koyabilir mi? Kimse Allah-u başka hüküm koyabilir mi? Ve evreni kendisi yaratmış. Ha? Bu evrende nasıl yaşanır Kendisi de onun bize yol haritasını vermiş tabir caiziyiz. Evet. Yani bir fabrika bir elektronik malzemeye yapıyor. Televizyon yapıyor diyor. Yani bir cihaz yapıyor. En yani bir makine yapıyor. Yanında kataloğunu veriyor. Bu kataloğa göre çalıştıracaksın. Sen kataloğun haricinde çalıştırırsan ne olur? Bozulur. Yan bozuldu. kataloğu kal alma. Götürümünü kasaba tamir etsin. Yan bakkala, yan çakkala ne olur? Bozulur. Nereye götüreceksin bunu? Mühendisine götüreceksin, fabrikasına götüreceksin, servisine götüreceksin. E Allah Teala bu insanı yaratmış, insanoğlunu neyi vermiş bunun yanında da hangi sistem insanoğluna yarar bu dünyasında, ahiretinde? Hangi sistem? Şey, şeriat. Onun için Allah Taala'nın koyduğu kanun düzen, şeriat paketidir. Şeriat paketinden başka bir tane kanun koysa çáfır olur. Allah'a şirk koşar. Neden? Rububiyetini bozar. Hüküm sadece Allah'ındır. Allah'tan başka kimse hüküm veremez. Ben şeriatı kaldırırım, Anayasa, e, insan oğlu kursun diye getireyim ne olur? Allah'a şirk koştun. Allah'ın indirdiğinler hüküm etmedi. O şirktir. Allah kurusun e, rububiyeti ve uluhiyeti aynı zamanda ve isim sifatını bozar. Yani bütün tevhidi bozuyor. Neden bozuyor? Çünkü hüküm sadece Allah-u Evet. Bu bozan meseleler nedir? İşte e, rububiyet, rububiyeti bozan meselelerdir. Şimdi Celalim, bakalım, tevhidi rububiyet. Ders bitmeden önce bu konuya dikkat çekelim. Tevhidi rububiyet, arkadaşlar, o kadar önemli tevhidtir fıtrat gereğidir. Yani bir adamı dedikçe bir çocuğu al böyle bir adaya at, ıssız bir adaya, kimse yoktur. O çocuk kendi kendinden orada büyüse, Rabbil Alemin var, inanır, fıtratı gereği. Çünkü Allahu Teala Bizi Adem'in belinden misak olarak aldı, in, yara, e, çıkarttı. He? Ondan sonra bizden ne aldı? Öhüd aldı. Biz ona şirk hoş muyduğumuz. O fıtrattır işte. O fıtrat bizimle var. Ama Resulullah dediği gibi baba, ana o fıtratı istese yen Yahudileştirir, yen Mecruhileştirir, yen Hıristiyanlaştırır, yen de Tevhid üzerine bırakır. Onun için İki çocuk anasından doğuyor aynandır. Biri inananın çocuğudur, Müslüman oluyor. O birisi Müslüman değil, dalmış bu dünya çocukları da kendileri gibi çıkıyor. Fıtratların için bozuyor ana babas bozuyor. Ondan dolayı tevhid i rububiyete hiç kimse iktifat etmemiş. Kufar Kureyş tevhid i rububiyette aynen ne gibidir? Tehvîdû Rububiyette şafirler Kureyş müşrikleri Allah Teala dedi olarak için. sorular için rızkınızı verir, çim yağmuru indirir, çim öldürür dediler Allah. Buna bütün milletler inanıyor. Bütün istisnasız yer üzerinde her çeşit. Şey. Hatta Hinduşlar buna inanıyorlar. Eski Hint şeyleri. Hatta mecuslar, Farisiler var ya, bugün de İranlılar. Oların dinleri ki bir rafiziliğe de yansımıştır. Onlar da inanıyorlar. Neye inanıyorlar? Bu evreni yaratan bir cüc var. Onlar ne diyorlar? Şirkleri neydir onların? Diyorlar bir e, karanlığa, zulüm, karanlığa, şer odaklı ilahı, bir de her odaklı ilahı var. Cüneh, Işıklığa her odak ilahıdır. O birisine şer odak ilahı diyorlar. Karanlığa. çeşit bunu yer üzerinde inanır. Hiç kimse bunu yer üzerinde inkar etmemiş. Allah var. Bu evrende muhakkak bir cüc var onu yaratmış. O da Allah'tır. Bazen biliyorlar Allah'tır. Bazen o adada çıtak bilmiyor ama biliyor bir cüc var. harikulade ade bir cüc var. Bu evreni yaratmış. Bu evrende mutasarrıftır. Rab'tır. Hiçbir zaman hiçbir zaman ateistlik yani evren kendi kendini yaratmış. Kendi kendinden oluşmuş. He? Bu hiçbir zaman tarih boyunca olmamıştır. Hatta ne zamana kadar? 1916-17 yani 18 Rusya devleti çıkana kadar Komunistler geldiğine kadar. Hazret Adem'den o güne kadar öyle bir şey olmamıştır. Evren nasıl dönmüştür? Her şeyin bir gücü var. İster o güce karanlık gücü desin, Allah'tır, Rabb'tir. Hiçbir zamanda hiçbir zamanda evrende Allah-u Teala diyor peygamberler eksik olmamış. Bütün kariyeye, bütün köye biz peygamber gönderdik ayette geçtik için. Onun için ateistlik diye bir şey yokuydu, 20. dönemde çıktı, başında. Var ise de bunlar deylesuflardır, düşünce adamları, tek tük köşelerde, onlar da fikirleri kendileriyle beraber ölüp giderdi. Yokuydu birden çıksın e, toplumsal olarak, he, bir toplum ne yüslensin, bu dünya kendi kendinden, tabiat kendi kendini yaratmış, Darwin'in e, teorisi gibi bir teori yok evrende. Ne zaman oldu? Komünistler Rusya'da çıktı. Rusya'da komünistler ne yaptılar? Dünyanın en ikinci gücünü koydular. Sovyetler Birliği. Dünyada çift büyük bir, bir Amerika, bir Sovyetler Birliği. Bunların neleri vardır? Yokları yok idi. Cennetler dünyaya hakim oldu. Amerikanlardan önce aya gitti yani her imkanları var. Bunlar ne yaptılar? En büyük devletler, en ati, en kuvvetli devletiydiler. Amerika bunlardan gece gündüz korkuyordu. Onun için biz, o Rusya olduğu zamanda Müslümanlar rahat iyiydiler biraz. Amerika'nın düşmanları rahat iyiydi. Amerika onlardan meşguluydu. Onlardan, Amerika el tetikte Rusya ne yapacak hep onu düşürüyor. Bir şey icat ediyor, hemen onu yok edecek bir şeyi icat ediyor. Şimdi yan gelip yatıyor, karşısında adam yoktur. Amerikanın ne yapıyor? istediği yerde dirat atıyor. Evet, onun için Sovyetler Birliği çökerken Müslümanlar bizler olarak sevindik. Ama akil adamlarımız diyorlar sevinmeyin. Şimdi teç tek adama kalsa daha kötü olur. Mobil filde oluyor. Şimdi bu fıtrata aykırı bir devlettir. Kaç sene kaldı siz daha iyi bilirsiniz Aziz kardeşler. 80 sene sürmedi bile. Neden fıtrata en yüce, yüce devlet 80 sene süremedi? Osmanlı devleti 500-600 sene sürdü. Amerika'da sürmez. Velevci ilhad şey değil, komünist devlet değil. İnanıyor dine, müşriktirler. Ama Allah'ın çar etmiyorlar. Bunlar da 80 sene olmadı Amerika. Amerika Rusya'dan sonra, Amerika Çinci Savaş'tan sonra ortaya çıktı. Bekleyin, acele etmeyin. da çöker. Çökmek üzere değil Allah'ın izniyle. Amerika çok yakındır arkadaşlar. Bakmayın. Kim 90'larda kim bize deseydiler e, Sovyetler Birliği çöker kim inanırdı ya 90'da? Hiç kimse inanmaz. Sovyetler Birliği çöker. Ne diyorsunuz? Ama çöktü. <gülüyor> Tozu bile kalmadı. Şimdi Rusya kalmış. İşte ne yapıyor? Ufak tefek işlerden ulaşıyor. Suriye'ye sahip çıkıyor. Her yerin Suriye'ye sahip çıksa ne olur? İnşallah Beyram'ı biz Şam'da yapacağız. İnşallah. Az kaldı. Neredeyse başar gidiyor. Evet, Sovyetler Birliği ne oldu? Çöktü. Neden çöktü? Çünkü fıtratın tersine gidiyor. Fıtratın tersine giden hiçbir zaman ne olur? Muvfak olamaz. Dünyada en güçlü devlet fıtratın tersine gitmez. Gittin çökersin. Eydir dersin bana delil nedir? delil çok basittir. Bak Rusya nedir? Hristiyanlık bir devletidir. Kayseri'dir. Rusya. Rusya. Ne oldu? Komünizm geldi. Hristiyanlığı sildiler. Dinsizlik oldu. Dinsizlik nedir? Ataistlik. Ataist nedir? Darwin e, tövrisini aldılar. Bu dünya kendi kendinden oluşmuş. İnsan meymuriymiş. Sonradan böyle olmuş. Bu dünyayı kimse yaratmamış. Hücreler kendi kendinden oluşmuş. Yani Kasım Paşa da buna çok güzel bir cevap var ama buradan tenbih ederim ben. He? Şimdi bular çöktükten sonra delil nedir? Fıtrata aykırıdır. Delil nedir? Bular çöktükten sonra Hristiyanlar Rusya'nın içinde Hristiyanlara ne yaptılar? Her çeşit şey kendi dine döndü. Hristiyanlar başladılar Hristiyanlığı aramaya. Onlar önce Hristiyanlık aramıyordular. Korkuyorlardı. Unutmuşlardı. Kaç nesil geçmiş. Yahudiler Yahudilerine döndüler. Müslümanlar zaten Müslümanlığında kalmışlardır ama dinlerine sahip çıkmaya başladılar. Tabi cehalet, bid'at filan filan yayılmıştır. Dinlerine sahip çıkmaya başladılar. Yani İslam cumhuriyetleri Azerbaycan'dır, Türkistan'dır, şeydir, Türkmenistan'dır, Azerbaycan'dır. Bunlar ne oldu? Hepsi her şey dinine döndü. Bugün de İslamiyet oradaki yönetimler sadece İslami dininden korkuyorlar. Başka hiçbir şeyden korkmuyorlar. O kadar kaynıyor. İnşallah oranda da baharı gelir. Arap baharı gibi cumhuriyetler baharı da gelir inşallah. Eyidir. Sonra bir de gelelim kim Sovyetler Birliği altındaydılar? Batı Avrupa nedir? Romanyadır bilmem. E, e, Batı Doğu Almanya'dır bilmem. He? Bular da ne oldu? Polonya'dır. Ne oldu bunlar? Sovyetler çökünde her şey Hristiyanlığa döndü. Demek ki fıtrata karşı bu hiçbir zaman başarılı olmaz. Çünkü fıtrata nedir? Karşıdır. Fıtrata karşı olan Hiçbir şey akıl mantık almaz. Dervin nazariyesi, mervin nazariyesi, bu nedir? Akıl mantık hiç değil. İşte denediler yüz sene önce ne oldu? Boşa vurdu. Yani bir tane, bir bir tutam aklı olsa, bir iğne, toplu iğne gelse, bu iğne nedir? Ha? Bu toplu iğne için muhakkak bu toplu iğne ne kadar küçük bir şeydir? Demir parçasını. Bu iğnenin muhakkak bir yapanı var. Bir tane bunu yapmış, tabrikası var yapmış bunu, öğretmiş. Ya bu evreni, dünyayı görüyorsun, diyorsun bu kendi kendine yaratmış. Ya bir iğneyi ben ben bu kalemi, çok basit bir şey. Bir parça tahtadır. İçinde incelik bir kurut. Bu kendinden olmuş. Hiç beni alay eder insanlar. Nasıl insanlar yüzlerde, yüz sene yakın bunu inanmışlar? Saçmalıktır. Onun için hiçbir zaman durmaz. En büyük delil de kimdir tarihte bizimce Allah Teala gösteriyor? En atif Firavun, en atif şahıstır, cabbardır. Ne dedi, ne iddi etti? Dedi ben sizin Rabbiniz. Ne dedi? Fakale ana Rabb Bukumul Aala. En büyük delildir. Taqiyaların, beşerde taqiyaların imamıdır. Tuhyan etti. Yani taqiyaların imamı iblistir. İnsan da kimdir? İblis temsilen fırandır. Dedi ana Rabb Bukumul Aala. Ama bu Rab ben Rabbinizim. Görmüyorsunuz ben size rızık veriyorum, bu nehirler geçiyor, Nil suyu falan. Ha? Ama bu Rabb'i bir de görelim denizin şeyin, dalgaların kucağında ne yapıyor. Rabb'dir. Rabbin diyor. Demir de ilham besmene tapın. Ben size rızık veriyorum diyor. Rabb'lığı üstleniyor. Ben sizin Rabbinizim, yöneticinizim. Ne dedi allah Teala? Onu vasfederken Yunus Surasında eğer idrak etse garklık Firavun abd ki boğulurcan anladı ki boğulacaktır artık bir şey yoktur ne kuvveti var hala dedi ki boğulduğu aslında da amentu tu. la ilaha illa allazi amanet bihi banu israil wa ana min al muslimin iman ettim ben israil'in iman ettiklerini ben de müslümanlardan Hani Rabbi'din? ha? Hani Rabbi'ydın? Fıtratın karşısına yoktur cetmeh. Onun için en büyük delildir bu. Kim iddia etse hayatı boşa gider. Onun için bu rububiyet tevhidi fıtratın gereği bir tevhid. Olmasa olmazıdır. Allah Subhanehu Teala niye Fır'an'ı diyor ki boğdu alimler diyorlar. Niye Fır'an'ı boğdu? Niye Fır'an'ı ani canını almadı? Bu bizim için bir delildir. İnsaniyet için. Ondan gere, sonra gelenler için de hatta ayette diyor ki bedenini senin kurtarırız. Lilunecciye. Kurtarırız. Bedenin balineler diyebilir denizde. Ama kurtarırız, çıkartırız dışarıya. Hatta ayı olsun. ay senden sonra gelenler için bir ayet. Ben İsrail'de bile şüphet altında, inanmıyordular. Allah getirdi, attı sahilin başına, al, budur Rabbiniz. Buna korkuyordunuz, İşte bak Allah-u ne yaptı bunu? Fır'an'ın Zemekşeri tefsirinde diyor ki, bu ayeti tefsir ederken, Fır'an'ın bedeni bir güne kadar bir yerdedir. Dür bir gün çıkacaktır. Ve çıktı. Remsisil 3. 5. remsiz 3. 13. 3. buldu şu anda füzededir. Allah bedenini kurtarırız bir ayet olsun kıyamet gününe kadar insanlara bir ibret olsun. Onun için inne fi dalikele dikral kana lev kalbun alqa shahid. İşte bugün anlıyoruz ki arkadaşlar bu rububiyet meselesi önemli meseledir. Onun için bir günde küffarı Kureyş baktık ki onlar ne yapıyorlar? Darda kaldılar tek Allah'ı çağırıyorlar. Ama sağlam yer ayaklarını bastılar ne yapıyorlar? Allah'a ortak koşuyorlar. Diyorlar biz bunlara ibadet etmiyoruz. Biz bunlara yarvarıyoruz. Bunlar Allah'a var. Bizim için bir vasıtadır bücündeki şirk, Allah kurusun şeytanın vasıtasıyla daha kötü işlemiş ümmete. Bücünde bazı bölümümüzde var çeşitli çeşitli şirkler. Bazı Allahu Teala'ya şöyle inanıyor ki, yani evrende diyor ki, veliler tasarruf eder. Veli istese sana zarar verir. istese seni kurtarır. Veli ölüp gitmiş. Çemiği bile toprak olmuş. Ama diyor ki kurtarır. Bu şirk daha kötüdür. Yani Allah kurban kesmek nedir? Sadece Allah için olur. Bazen ne yapıyorlar? Allah'tan başkası kesiyorlar. Kabir kesiyorlar, şeyhler içkesiyorlar. Ee, bu nedir? Bunlar hepsi Allah kurusun. De rububiyetin neydir? Bu rububiyeti bozan şeylerdir. Onun için rububiyete sağlam çıkmak için, kurtarmak için kendimizi tevhidi yerine getireceğiz. Tevhid nedir? Her ibadetimiz için olacaktır. Her ibadetimiz Allahçın olduk, hakiki rububiyeti yerine de getirmişiz. Yani de Allah'ın bütün fiillerinde ortak koşmayacaksın. Ne demektir? Aynandır. Ortak niye koşuyorsun? Çünkü kendi fiillerine ortak koşuyorsun. Onun için rububiyet dediler, üluhiyetin, üluhiyet rububiyetin olmasa olmazdır. Evet, bu tevhidi anladık. Bu tevhid önemli tevhid baş tevhiddir. Ama bu tevhidi teç başına alsak diğer tevhidleri almasa Müslüman olmaz. Bu tevhidden insan İslam'a cilmez. Hangi tevhidden İslam'a girer? Çinzi tevhidi yerine getirilmaktır. Onun için bu de bir pakettir. Üçü birbirinden ayrılmaz. Nasıl iman dedir, itikat, kavul, ameldir üçü birbirinden ayrılmaz. Tevhid de üçü birbirinden ayrılmaz. Sadece ben Allah'a inanıyorum, Allah kadirdir, Muktedirdir. her şeye amel yapmıyorsam o Allah için kurtarmam. Müşrikler de inanıyorlar. Ha küffarı Kureyş, yani diğer ümmetler dört dörtlük bizim gibi rububiyete inanmıyorlar tabi. Ama bir kısmına, ana kısmına inanıyorlar. Ama teferruatinde şirk, onda da koşuyorlar. Ama biz rububiyeti hakkıyla inanıyoruz. Her şey Allah'ındır diyor. Allah her şeyi kadirdir, muktedirdir. Onun için Allah Teala Yusuf suresinde ve yu'minu ekseruhum billahi illa Birçoğu Allah Teala'ya iman etmezler, illa şirk koşarlar. Bütün ümmetler Allah Teala'ya iman etmişler rububiyetine ama şirkten iman etmişler. şirksiz iman ediyoruz. Yani tevhid. Şirksiz Allah Teala'ya iman ediyor. Onun için Müslüman olmazsın hatta Ülühiyyet tevhidini yerine getirirsin. Ülühiyyet tevhidi de nedir? Ha? O da amel tevhididir. Amel de kalbin neydir? Amelidir, iradesidir, isteğidir. Kalb isteyecek, iman edecek. İman da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ذا imani. الإيمان من رضي rabban ve و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا diyor ki İmanın tadını çim alır? Çim Allahu u Teala'ya olarak kabul etti onu. Biz kabul ediyoruz. Amen. Ortaksız. Ve bil İslami dinen Dinde Allah'ın dinidir. İslam dinidir. O paket bize Allah göndermiş. onu amel etmemiz lazım. Ve bi Muhammedin rusule Muhammed de O paketi. Yani bu üçünü bir arada tutmasak imanımız kalbimiz imanı tatmaz. İmanı tatmasak da müşrik oluruz. Onun için arkadaşlar biz atayistlere rububiyet meselesinde fazla reddiye vermedik. Neden? Çünkü fıtrat dişidir. Yani ben oturup bir atayise ikna edebilirim. Bu dünyayı Allah yaratmış. İşte bilimden ayetler var. Ama biz burada gerek yoktur. Elhamdülillah bunlar da azalıyorlar. Yani neredeyse Sovyetler birliği çoktur çöktükten sonra bu fikir şahıslara bir de büzülüyor, azalıyor. Anlatabildim mi? Bir de bizim dersimiz Müslümanlara allah Teala'ya inanmakta bir müşkületimiz yoktu. Ona teveccüh ettiğimiz için biz onlar için delil getirmeli. Ha, onlardan da delil isteyen bir sürü video var, bir sürü kitaplar var. Darwin'in e, teorisini iptal etmek için bir sürü de ilmi dersler var. Onlar orada reddiye vermişler. Evet, bugün de bu kadar. Rububiyet tevhidi, allah Teala'yı bütün fiilleriyle tekleyeceğiz. Ona ortak koşmayacağız. Bunu yerine getirdik, biz rububiyeti yerine getirmişiz. Ama rububiyeti dört dördlük yerine getirsek, biz iman dairesine, İslam dairesine giremeyiz. Neden? Hatta öluhiyeti getireceğiz. Öluhiyet nedir önümüzdeki derste? Ona bakarız. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ala alihi ve sahbihi